275. konu, Rafi bin Hadi'in kıssası, Rafi bin Hadik yaralandı, ravilerden Ömer bin Mezruk demiştir ki, bana olayı nakleden adam, Uhud günü mü, yoksa Huneyn günü mü dedi, iyice bilemiyorum ve Hazreti Peygamber'e gelerek, ey Allah'ın Rasulü, oku yaramdan çıkar, dedi, Hazreti Peygamber, ey Rafi, eğer dilersen hem oku hem de okun ucundaki demiri çıkarayım, eğer dilersen yalnız oku çıkarayım, okun ucundaki demir kalsın da kıyamet gününde senin şehitliğine şahitlik edeyim, dedi. Rafi, ey Allah'ın Rasulü, oku çek, başlık kalsın, kıyamet gününde benim şehit olduğuma dair bana şahitlik yap, dedi. Böylece Muaviye'nin hilafetine kadar okun ucu içeride olduğu halde yaşadı, sonra yarası azdı, bir gün ikindiden sonra vefat etti.